أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ملل له ومن يدل فلا هالي له وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذبج وخلق, من وخلق منها ذبجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسعلون به والارحم إن الله كان عليكم ركبا يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله كولو كبلن سليدا يسهل لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومين يدين الله ورسوله فقط فاز فوزا ضخما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشر الأمور مختفة خوا وكل مختفة مذاعة ve kulb bidaatın lalala ve kul evet imanın artıp ve eksilmesine dair sünnetten delillere geçmiştik değil mi sünnetten delilleri verirken 7 tane hadis işledik baştan kısaca o yedi hadisi bir tekrarlayalım. Bunlardan bir tanesi, ilk birincisi neydi hatırlayan var mı? İman yetmiş küsür, küsür şubedir. O birincisi değil değildi ama tamam. İman yetmiş küsür şubedir. En üstü değerler eylağın Allah. En alt derecesi de yoldan ezer veren bir şey kaldı En üstü la ilahe illallah sözü. sözü Orayı var. unutma. Sonra en elnasızda yoldan nazar bir şey kaldırmak. Tamam. Hayâ da imandan bir şubedir. Evet. El hayâ u şubetun minel iman dedi. Burada imanın üst en üstü varmış. Yani eftaluhu en faziletli üstü. E kabulü la ilâhe illallah. Ve en Edna ednaha en alt tabakası varmış. Böyle 70 küsur şube. Bu şubelerde artıp eksilme söz konusu ve yoldan bir taşı çekmek de imandan bir şubedir dedik. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi eksik oldu mu iman da eksik olur. Bunlardan birini gündeme getirip yaparsan iman artar. Artıp ve eksilme bu şubelerde olur. Bu, bu şubelerin bazıları dille, dudaklarla, bazıları kalple, bazıları da organlarla yapılan şubedir. Bunun birçok şubelerin olduğu için imanın artıp eksildiğine delildir dedik. Bu hadisi de alimler imanın artıp ve eksilmesi bab başlıkları atıp altına delil olarak kullanmışlar. Başka boyun bu yani, ne emin olma emaneti olmayanın yani. imanı da yoktur Tamam mı la imane limen liman telehu emaneti ol, e, olmayanın imanı da yoktur yani güvenilirliği olmayanın bir insan da güvenilirlik ne kadar varsa onun imanı var imanı da o kadar artmıştır demektir. Burada imanı komple e, yok eden şey demek değil. Bunu getirip de işte e, e, namaza olmayanın dini yoktur diyorlar. Orada diyorlar işte imanı olmayanın e, imanı olmayanın emaneti olmayanın imanı yoktur diyorlar o zaman buradaki emanet imanı komple götürmüyorsa namazı olmayanın da dini komple götürmüyor diye diyorlar. Tamam mı? Böyle bir yanlış anlama var. E biz de diyoruz ki abdesti olmayanın namazı yoktur. Aynı lafıza geliyor. Nasıl olacak o iş? O zaman abdesti olmayanın namazı oluyor mu? He. Onun için dikkat edin. Böyle hani akli şekillerle size gelen bazı şeyler olur. Ak akli yaklaşanlar olur. Onlara karşı Uyanık olun. Evet, bu bu de ne yapıyordu? Orube e, bin Zubeyir'den gelen şu hadis anlaşılıyordu, şey, şu eser anlaşılıyordu. O ne diyordu? Ma nekaset emanetu abdin. Ma nekaset emanetu abdin, katu illa nekse imanihi Kulun güvenilirliği ne zaman azalırsa mutlaka imanı da o kadar azalır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi Al bunu Hasan ağabeyine götür. Şeye, babana götür. Alacak istene. Evet. E... Tamam bu, hadis ve bu eserle anlaşılıyor. İmam Ahmet bin Ambel de bu hadisi, ilk baştaki hadisi delil getirerek imanın artıp eksildiğine delil getirmiş oluyor. Tamam mı? Evet. Başka iki tanım oldu. Kim hatırlayacak? Bilalim. Zina ederken mümin olarak zina etmez. Kişi e, hırsızlık yaparken, mümin olarak hırsızlık yapmaz. Kişi içki içerken, mümin olarak içki içmez ve insanların kendisini gördüğü halde yavrıcılık yapan, mümin olarak yapmaz. Evet. Ee, mümin olduğu halde bunu yapmaz. Şimdi bu da zinakar zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. Yine kişi içki içtiği zaman mümin olarak içmez. Hırsızlık yaptığı zaman da mümin olarak hırsızlık yapmaz. İnsanların kendisine baka baka yaptığı o yağmalama sırasında mümin olarak da bunu yapmaz. Bu rivayet tekfirciler delil getiriyor değil mi? Zina etti mi mümin olarak yapmasa demek ki kafir buluyorlar. Dolayısıyla bu rivayeti onların işine denilmiş gibi halbuki hadiste kastedilen Murat günahları işlemekten dolayı vacip olan imanın kemali var ya hani o en kemal en eftaliyet durumuna gelmenin oradan nefif edilmesi İmanın kemali varken bu günah işlenmez yani kişi kamil bir iman seviyesindeyken bunu yapmaz. E, ne, e, bunu nereden an e, şey yapıyoruz çünkü Ebuzar radıyallahu anh hadisinde zina dersi içki de ise cennete girecek hırsızlık yapsa zina etse de cennete girecek hadis var değil mi? O zaman o insan kafir olmaz. E, dolayısıyla bu hadiste beraber kısaca bunu anladığımızı ifade ettik. Yine Yüce Allah şirkten başka her şeyi bağışlar ama ancak şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başka her güne ya, ne yapıyordu? Bağışlıyordu Nisa suresindeki ayetle bunu. Bundan dolayı da bu, bu ayetle beraber anlıyoruz. Buradaki şirk olması için e, bu da imanın artıp ve eksildiğine delil olarak kullanılıyor. Neden? Çünkü kamil iman şeklinde yapmaz diye. Bunu Ahmet bin Ambel mesela e, yine imanın artık eksilmesine dair kendisine sorulduğunda bu hadise delili getiriyor. Tamam mı? Ondan birkaç nakil var böyle. Bir başka kim? Evet, Binay. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cennet, cennet yani çıkacaktır kalbinde e, arpa tanesi kadar arpa, arpa tanesi, tanesi ar kadar iyilik, ar olan, iyilik, olan, iyilik olan hayır olan e, olduğu halde la ilahe illallah diyen. Hı hı. Yine buğday tanesi kadar iyilik olduğu halde la ilahe illallah diyen cennetten çıkacak. Ve yine kalbinde zerre ağırlık hayır olan olduğu halde insanın la ilahe illallah diyen kimse de cehennemden çıkacak. Bu hadise ne yaptık? Delil getirdik. Şimdi bu hadis nasıl delil oluyor? Bu hadis uzunca bir hadis aslında. Biz bunun kısa yolunu aldık sadece. Bu hadis ee, bitaka dediğimiz ve şefaat hadisleri gibi benzeri hadislerle bu ve benzeri kimseler beraberinde imanın aslı olduğu halde günahlarından dolayı cehenneme girmişler. Dolayısıyla ne var? İmanın aslı var. Ve cehenneme girmişler. Bu da imanın artıp ve eksilmesine ve iman ehli arasındaki ne yaptı imanlarındaki derece farklarına delalet eder. Çünkü cehennemdeki günahlarından dolayı az kalan ne oluyor? Daha çok imanı var. Çok kalan işte arpa talihası, buğday talihası, zerre ağırlanınca çok kalanın daha daha çok imanı az. Dolayısıyla bu da imanın artıp ve eksilme meselesinde ehli sünnet ve cemaatin alimlerinin bir çoğunun delillerinden de dedik. Yine bu konuda alimler İmam Bukharı, Sahihinde bunu alıp imanın artıp ve eksilmesine dair delil olarak kullanmış. İmam Nevevi de selep mesebine, sünne ve kelamcılardan da bu konuda onlara muafakat edenlere imanın artıp ve eksilmesine dair delil bulunmaktadır diyor bazılar. Yine i̇bn sahabeler hadis ve sünnet ehli şöyle demişler. Muhakkak iman artar ve eksilir. Nitekim bir sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Değil? Bu hadisiniz Daha birçok işte Beyhakkı, Zezali, Zehebi, İbni Kayyum, İb İmam Abdülhamd gibi bir sürü selefi alimler bunu delil olarak getirmişler. İmanın artıp ve eksilmesine dair. Evet. Kaç oldu? Dört oldu. Beşincisi. Evet. <gülüyor> Yok mu Güney'den bunlar? He? Söyler mi? Söyle. Allah'ın üstü kadınlar için Abdullah'ı ve dinleri yarım oldular dediği bir e, iman et olan alergeyi yoldan çıkardığınızda şaşırın Abdullah Hitler Ömer'den evet. <gülüyor> ve başka Ebu Seyyid El-Hudri radıyallahu anh'dan gelen Allah'u alem. Ben böyle hatırlıyorum. Gelen rivayetler var. Ebu Hureyre'den neviyle aynı rivayetler. Orada bakın şöyle diyor. Diyor ki maara re min nâkisâti aklin ve dinin aglebe li-zî Diyor ki ben diyor akıllı diyor, ihtiyatlı bir kimsenin diyor yani erkeği kast ediyor. Onun aklını sizin kadar aklı ve dini eksik olan Çelebileceğini diyor, Daha diyor görmedim diyor yani Biz sizi gördüm Kadınlar için diyor Buradaki dikkat edin Minna kısate aklın ve, e, ve dinin Dininin ve aklının eksik, eksik olan Yani burada eksik kelimesi de geliyor Dikkat edin Dinin eksik olması Bunu da imanın artıp ve eksilmesine dair Biz delil olarak kullandık değil mi? E, demek ki dinin Burada eksik olması Kullanılırsa dinin tam olması da var bugün ben sizin dininizi kemaler er dedim, ayetindeki şerhi düşünün. O dinden ne kadar bir şey varsa o kadar azalır, şey çoğalır. Ne kadar az yapılmazsa o kadar azalır diye getirdik. Burada tabii kadının dininin aslında burada söylenmesi de aslında kadın da hayızlıyken namazı kılmıyor. Neden dini eksik? Hayızlıyken namaz kılmayıp orucunu da tutmuyor, sonra şey yapıyor. Bundan dolayı diyor Allah Resulü. Burada aslında o tutmamakla da aynı zamanda ne oluyor? Ee, tutmamakla yine itaat içerisinde. Aslında onun da imanı o an e, onun şeyinde ama mesela erkeğe göre burada i̇bn Hacer'in de dediği gibi erkeğe göre eksik olmuş oluyor. E, orucu o an erkek namaz kılarken, oruç tutarken o an kadın eksik oluyor. E, hadi e, Yüce Allah namazı sadaka olarak vereyim. Orucu sonradan tamamlıyor. O sonradan tamamlayıncaya kadar da eksik olmuş olabilir. Dolayısıyla burada kadının dininin ek, ak, eksik olduğu kullanıldıysa ilim ehli de bunu e, imanın artıp da eksilmesine, özellikle imanın eksilmesine delil getirmişler. E, kadın bu halde böyleyse e, dinden normal bir şey terk eden de hayla hayla böyledir. Tamam mı? Evet. Bundan sonra Başka? İnsanların, imancı, olanı, ahlakı, İnsanların imanca en kamil olanı ahlak en güzel olmuş. İnsanların? İmanca en kamil olanı ahlak en güzel olmuş. Şimdi onun tam metnin Arapçasını bulayım ben size de. tabi insanlar diye gelmiyor ekmelil mu'minine müminlerin en kamil olanı imanen, iman olarak imanca yani en kamil olanı ahsenehum huluken onların ahlakça en güzel olanıdır burada müminlerin imanca en kamil olması ahlakça en güzel olması yani ahlak burada neymiş imandanmış ahlakı güzelse imana da kamilmiş ne zaman ahlaktan bir eksilme olursa, imandan da bir eksilme olur. İlim ehli de bunu ne yapmış? Ee, nasıl mesela iman güzel ahlak ile artıyorsa ve ahlakın eksikliği ile eksiliyorsa, biz de ne diyorduk? İman itaat ile artar, masiyetle azalır. Aynı bu durum gibidir ve e, bunu da ilim ehli imam Tirmizi gibi, hadis alimleri, Ebu Davud gibi hadis alimleri bunu sürenlerinde tutarlar. E, İmanın artıp ve eksilmesini delil olarak kullanmışlar. Altı. Son bir tane var. Hatırlayan varsa. Bunu kim hatırlıyor? Her An. kim Allah için severse Güzel. Allah en azından ederse... sözünü kesiyorum. En azından Allah razı olsun. Demek ki yedi adisi de kafaya kazılmış, <gülüyor> bir parça oradan bir parça da orada olsa da yedi hadis öyle böyle girmiş, evet. Bir daha söyle. Her kim Allah için severse, Allah için buğz ederse yani imanın kâmil olduğuna dair Şimdi metnini hatırlamıyorsunuz. Men <gülüyor> ahabbe her kim Allah için sever ve abu lillâhi, ve Allah için buğz eder ve ata <gülüyor> ve Allah için de verirse ve mena alillahi ve Allah için de mani olur. Kısarsa, fakat istekmelal imana, fakat o imanını mükemmel hale getirmiştir. Muhakkak ki o imanını kemal hale getirmiştir. Kim Allah için sever, Allah için buğz ederse burada ne var? Sevmek, buğz etme imanın e, kemal yine daha yaklaştırıyor kalbi amellerdir. Kim Allah için verir, Allah için vermeyi kısarsa bu da ne? Bu da bedeni amellerdir. Demek ki kalbi ve bedeni ameller Allah için muhabbetin neymiş? Kemaline delalet ediyormuş. Bu da imanın kemaline delalet etmiş oluyor. Bu da sadece bir olan Allah'a ortaksız ibadet edilerek oluyor. Evet bu de yine imanın fakat istekmele imane, imanını mükemmel hale getirmiş dediğimizde mükemmel hale getirmek ancak noksanlaşma olursa gündeme gelir. O zaman noksanlığın ispat edilmesi gündeme geldi mi, ziyadeleşme de gündeme gelir. Bu da imanın artıp ve eksildiğine delildir. Ve bu Davud, Beyhaki, daha birçok alimler, İbn Teymi gibi alimler bunu delil olarak kullanmışlar. Evet. Hadisleri tekrar ettik. inşallah kafanızda kalmıştır. Bu arada kalemi olan Dur, bırak, bak. Şimdi bu akşam gireriz. Sekiz. Şimdi bu akşam sekizinci hadis sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle Ayşe annemiz rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bir emir verdiğinde amellerden güçlerine yetecek kadarını onlara emrederdi. Sahabeler şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü biz senin durumunda değiliz ki. Yani sen bir peygambersin çünkü Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamış. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Seli'mi yüzünden öfkesi anlaşılacak bir şekilde gadaplanarak şöyle dedi. Dedi ki: İnne etka kum, muhakkak ki sizin en çok sakınınız ve aalame kum billahi ana, muhakkak ki sizin en çok korkanınız ve Allahı da. Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'ı da en iyi bileniniz benim diyor. Hadis'in delil olduğu lafız bu. Hadis insanların Allah'ı bilme ve ondan korkma konusunda farklı farklı derecelere sahip olduğunu ifade ediyor değil mi? Çünkü sizin en çok Allah'ı bileniniz. Demek ki Allah'ı bilmek şey, sınıf sınıf. En çok Allah'tan korkanınız. Allah'ı bilme ve ondan korkma konusu imanın en önemli meselelerinden. İnsanlar Allah'tan korkma konusunda en faziletlisi ve en iyi bileni Resulullah o zaman. Hadis imanın artıp ve eksilmesine açık bir delil. Çünkü insan ne zaman Allah'ı daha iyi bilip tanırsa ve ondan da korkarsa o zaman imanı ne olur? Artmış olur demektir i̇bn Teymiye şöyle diyor. Sahih kaynaklarda gelen yukarıdaki ve benzeri hadisler Allah sevgisiyle Allah korkusunun insandan insana farklı olabileceğini gösterir. İbn-i de bu hadisin şerhinde hadiste imanın artma ve eksilmesine delil var. Ne varmış? İbn-i ne diyor? Hadiste imanın artıp ve eksildiğine delil var. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ve amelukum billahi ana. Sizin Allah'ı en çok bileniniz benim sözü, Allah hakkında ilmin farklı dereceleri olduğuna, bu konuda bazı insanların diğer bazılarından daha fazilet sahibi olduklarına ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in de onların en üst derecesinde bulunduğuna apaçık aşikar bir delil olmaktadır. Allah'ı bilmek nasıl olur? onun sıfatlarını, hükümlerini ve bunlara <gülüyor> ilişkin meseleleri bilmeyi kapsar ve bu da hakkıyla iman demektir. Demek ki Allah'ı onun sıfatlarını, hükümlerini ve bunlara ilişkin meseleleri bildiğin zaman hakkıyla iman etmiş oluyorsun. Ne kadar çok biliyorsan o yüzden isim ve sıfat tevhidi çok önemlidir. O kadar imanın artıyor demektir. Buhari bu hadisi Kitabul İman kitabında nâdide diyor ve şöyle bir bab başlığı açıyor. Diyor ki ve âleküm billâhi ene sizin Allah'ı en çok bilininiz benim sözü hadisteki marifetin yani Allah'ı bilme tanımanın kalbin fiili olduğudur diyor. Böyle bir bab başlığı atıyor Allah'ı tanımak kalbin fiili olduğudur diyor. Sonra da bakın ne diyor? velakin yu ahidukum bima kesebet kulubukum ayetini okuyor fakat Allah sizi ancak kalplerinizin kazandıklarından sorumlu tutar Şimdi bu ayetle yukarıdaki hadis ve imam Bukhari'nin bab başlı arasındaki bağlantıyı nasıl yapacağız Allah sizin kalplerinizin kazandıklarından sorumlu tutar burada amaç tek başına sözle imanın yeterli olmadığını yani tek başına sözle kalplerinizin o kazandığı yeminler var ya burada yeminle alakalı bu ayet. Ağızdan böyle istemeden çıkan yeminler var söz. Kalbin bir hareket alakası olmadığı şekilde. Buradaki amaç tek başına sözle iman yeterli değil ben iman ettiğimde yeterli değil e delil getiriyor ikisini bağlıyor bak. Çünkü Yüce Allah diyor ki sizi kalplerinizin kazandığı şekilde yeminlerinizden dolayı sorumlu tutar. İşte dolayısıyla sadece ağızda söylenen söz iman için yeterli değil. Ve buna itikat etmenin de eklenmesinin gerekli olduğunu söylüyor. Onun için yukarıda sizin Allah'ı en çok bileninizim. Ben Allah'a iman ettim yok bileceksin. Nasıl iman edeceksin bilerek. Değil mi La ilahe illallah'ı gerçekleştirirken bunun bilme şartı vardı. İtikadın ise kalbin fiili olduğunu vurgulamak içindir. Yani kalben kalplerinizle itikat ederek ettiğiniz yeminden sorumlu tutuyor. Dolayısıyla kalben de itikat ederek Allah'ı bilmenle sorumlusun. Ve böyle imanının kemerlerisin. Ayette ve lakin ye ahizukum bima kulubukum kalplerinizin kazandıkları dan sorumlu tutar. Allah ancak lafzından kasıt kalplerinize yerleşen itikatlar demektir. Yani kalplerinize yerleşen o itikatlarla alakalı olan yeminden sizi sorumlu tutar. Ayet aslında yeminler hakkında gelmektedir diyor i̇bn Hacer. Gelmekle birlikte iman konusunda bunun delil getirilmesi anlam bakımından ortaklık sebebiyledir. Niye? iman konusunda delil niye getirmiş iman Bukhari hemen arkasından? Yani sadece sözle iman değil, marifet bilmeyle sizin en çok bileninizi. Yani gerçekten fakih bilmiş ki iman Bukhari nasıl bağlamış bak başta attığında. Onun için diyorlar ya yani hadisçiler ve fıkıhçılar ayrıdır. Hadis ehli fıkıhtan anlamaza getiriyorlar. Hiç de öyle değil yani. İnan hadisçilerin tezgahından geçmeden fıkıhçı olunmaz. Ve her hadisçi de fıkıhçıdır. Çünkü Allah azze ve celle hadislerle amel etmeyi, hadisleri nakletmeyi, hadislerle hemhal olmayı birine nasip ettiyse o insana fıkıh hayli hayli nasip etmiştir. ki öyle bir fıkıh nasip eder ki neden sen ellerini ilk her tekbirde kaldırıyorsun uçmak uçmaya mı çalışıyorsun diyene hadis ehlinden öyle cevaplar gelmiştir ki sen ilk tekbirde ellerini kaldırıyor mu? kaldırıyor sen onda uçmuyorsan ben diğerlerinde hiç uçmam diye cevap verecek kadar fakihtir hadisciler yani bunlara dikkat edin evet çünkü yeminde de imanla da hakikatin üzerinde döndüğü esas nokta neymiş? Kalbin amelidir. Yeminde de imanda da hakikatin bakın en son söz ve en vurucu söz yeminde de imanda da hakikatin üzerine döndüğü esas nokta kalbin amelidir. Bu adreste takva ve Allah'ı bilmenin iman olduğuna. Allah'ı en çok bileniz en çok korkanınız değil mi? Yani korkmak ne demek? Takva. Takva imandan olduğuna ve insanların da bunlarda da ne? Derece derece fazileti olduklarına dair delil var. Kalbin amelleri eğer fazileti derece derece olursa o zaman iman da kalbin amelleri konusunda artıp ve eksilir demektir. Örneğin Ebu Zer radıyallahu anh'dan gelen uzunca bir hadiste ki kutsi hadis delalet yönüyle bu da aynıdır. Ebu Zer radıyallahu anh, nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den o da Yüce ve Tebareke olan Rabbinden Allah'tan şöyle rivayet ettikleri arasında şunlar da var. Diyor ki Yüce Allah şöyle buyurdu. Allah Resulü söylüyor bunu hadiste. Ey kullarım, ha haberiniz olsun sizin evveliniz ve ahiriniz insiniz ve cinniniz içinizden en takvalı kalpli olanınız bile en çok Allah'tan korkan Kalbe sahip olanınız bile Benim mülkümde bir şey eksiltmez Demek insanların en çok korkanlığı Varmış değil mi? Daha az korkanlığına nispeten Bu hadiste insanların takvalı olmaları konusunda Faziletlerinin derece derece olduğuna Delil olmuş oluyor Tamam mı? 8. hadis neymiş? Şimdi bizim delil olarak sunduğumuz, incelediğimiz, açıkladığımız bu sekizinci hadis neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerden güçleri yetecek olarak sahabelere emrettikleri, sahabeler de emrediyormuş, sahabeler de ey biz senin durumunda değiliz, sen Allah'ın ee, Allah Resulü'sün ve geçmiş gelecek bütün günahların bağışlanmış. Bunun üzerine Resulullah öfkeleniyor ve gazaplanıyor, ne diyor? sizin en çok korkanınız. Ben sizin Allah'a Allah karşı en çok korkanınız ve onu Allah'ın en, en iyi bileniniz benim. Bu hadis neymiş? İmanın artıp eksildiğine dair delil olarak kullanılan hadislerdenmiş. Yani bu hadisleri aslında çok çok okumuşsunuzdur ama delalet yönüyle böyle incelemedik, değil mi? Yani biz şimdi hadisleri böyle hızlıca okumaktansa böyle tek tek incelemenin faydalarını görüyoruz. 9 Ebu Said el Hudri radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu işitmiş. Diyor ki: "Men ra'a minkum münkeren. Her kim sizden bir münker görürse. Falyughayyirhu bi yedihi. Allah onu eli şey pardon, subhanallah. Ona eliyle değiştirsin münker görürse. Eliyle. Bak. فَإِلَّمْ يَسْتَتِيَ Eğer ki buna güç yetiremezse فَبِلِسَانِهِ Diliyle değiştirsin. فَإِلَّمْ يَسْتِتِيَ Eğer ki buna da güç yetiremezse kalbihi Kalbiyle buna değiştirsin. Yani mani olsun. Buğuz etsin. Manası. Ve zâlike ad'aful iman Ve bu da imanın en zayıfıdır diyor. Neymiş? imanın en zayıf noktasıdır yani burası. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Münker'i inkar etmenin mertebelerini Açıklıyor değil mi? Elle, dille, kalple Buradaki durum güç yetirebilmeye göre değişiyor Adam güç yetiremiyorsa elle değiştirmeye Dil ile ona da güç yetiremiyorsa kalbiyle. ile Ya eli ya dil ile ya da kalp ile değiştirerek inkar edilir Münker Ve değiştirilir değil mi? Kalp ile onu kerih yani şeriata aykırı görmen gerekir. Bu üç mertebe mükellefin gücü yettiği kadar inkar etmesi gereken durumlarındandır. Gücü yettiği kadar. Yetiyorsa eliyle. Yetmiyorsa diliyle. Yine de yetmiyorsa kalbiyle. Bütün mükelleflerin son mertebeye güç yitirebilmesi konusunda bir şüphe yok değil mi kalbiyle buğuz etme? Bunda bir şüphe yok. Her kim bir münker kötülük görür de onun münker olduğunu bildiği halde kalbiyle onu çirkin görmezse şüphesiz bu onun imanın zayıflığına dair bir ama, a, a, şey, e, alamet olur. Mükelleflerin bu mertebeleri uygulama konusunda derece faziletlerinin farklı olduğu konusunda da bir şüphe yok. Niye? Çünkü sen eliyle değiştirenle kalbiyle buğz edeni aynı dereceye koyamazsın. Muhakkak eliyle değiştiren daha böyle faziletlidir. Mükelleflerin bazıları el ile münkere mani olur inkar edenler, bazıları dil ile münkeri mani olup inkar edenler ve bazıları da kalple de buğz ederek münkere mani olup inkar edenler. Her kim gerektiğinde eliyle münkeri inkar ederse dil ile inkardan daha edenden daha faziletlidir. Her kim de dil ile münkere inkar ederse o da kalp ile inkar edenden daha faziletlidir. O zaman insanların iman konusundaki fazilet dereceleri farklı farklıdır, değil mi? İmanın artıp eksilmesine delil. Bazılarının imanı münkeri eliyle inkar edecek kadar artmıştır. Bazılarının ise imanı münkeri kalp ile inkar edecek kadar artmıştır. Bazılarının ise imanı münkeri dil kalp ile inkar edecek derecek kadar dille diyecektik, edebilecek kadar zayıf zayıflamıştır. Tamam, bu muhtemelen yanlış şey yaptık. Yani zayıflamıştır bu. Böylece hadis imanın artıp ve eksilmesine beyan eden açık delillerden olmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bir lafız daha kullanıyor. Diyor ki: "Ada imani." Bu da "zalike alaful imani." Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Yani en zayıfıdır. Kavli ise imanın zayıfladığını açıkça belirtmektedir. İmanın zayıflaması noksanlık demektir. İmanın itaatin, iman itaatinin iman ve itaatin eksilmesi ve günahların iman itaatin eksilmesi, iman itaatin eksilmesi ve günahların e, e, işlenmesiyle ne olur? Azalır, eksilir. Yine iman itaat artarsa ve günahlardan uzaklaşılırsa bu artar. Evet. İliv ehlinden de sahip Nesai, nesai sünelinde bunu iman ehlinin derecelerinin farklı olması babı diye bir bap başlık atıyor. Orada imanın artıp da eksilmesini, insanların da imanları konusunda derecelerinin farklı olmasına dair bu hadisi delil olarak kullanıyor. Bu kim? Nesai. Kim Nesai? Şuradaki hadis kitabının müellifi. Yani hadis halimi, hadisleri toplamış. Bukhari Müslüm'den sonra en çok sayı hadis toplayan diye geliyor. Hı. Hadiste müteteş, müteşeddit bir alimdir. Yani hadiste e, kabul şartları en zor olan alimlerden biridir. Bukhari'den Buhari, de şiddetlidir. Ama Bukhari kadar başarılı olmamıştır. Müteşedditlerin içerisine sınav koyarlar. E, Tabi başarılı olmak ayrı konu. Dolayısıyla e, bu onu buna da bab başlığı atmış. Bu hadisleri tertip ederken, şimdi hadisleri toplamış, tertip ederken kendi görüşüne dair bab başlığı atıyor. O bab başlığı onun kendi görüşü demektir. Yine İbn de el İman adlı kitabında diyor ki bu haberin diyor zikri imanın dil ile söyleyip, kalp ile itikat edip, rükün organlarla amel edip artıp ve eksildiğine delildir diyor bu haber. Bak münkeri değiştirme. İbn-i Mendef bu, deli, bu sözlerinden sonra delil olarak da bu hadisi veriyor. İmam ve sahihi müslüme şarh yapıyor. Bu hadis için şöyle bir bab başlığı atıyor diyor ki Münker'den mani olmanın imandan olduğunun ve imanın artıp ve eksildiğinin beyanı bağlı diyor. Bu hadisin delil olması konusunda bir benzeri olan Abdullah İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayet daha var bakın. Diyor ki Abdullah İbni bakın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın benden önceki ümmetlere yolladığı her nebinin kendi ümmetinden sünnetini alan ve emirlerine uyan muhakkak ki bir takım havarileri ve sahabeleri vardır. Sonra onların ardından yapamayacakları şeyleri söyleyen ve emir olunmadıkları işleri de yapan bir takım nesil gelir. İşte bunlara karşı bakın bidat evliği ya da ne bileyim böyle o, o hadisteki sıfatlardaki olan bir nesil bunlara karşı ki zaten ilk akla gelen bir de tehridir. kim eliyle mücadele ederse o mümindir. Onlara karşı kim diliyle mücadele ederse o da mümindir. Onlara karşı kim kalbiyle mücadele ederse o da mümindir. Yani men cahedahum bi kalbihi fe huve mümin cahede yücahidu değil mi? Cihat ederse cihat neymiş? Kalbiyle de cihat ediyormuş bak. O fehuve Değil mi? Ve minel iman habbetu khardal. Ve bunun ötesinde de hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. İmanın en zayıfıydı temin onun ötesi değil mi? Şimdi de ne diyor? Hardal tanesi kadar. Kalbiyle de mücadele etmez. He. <gülüyor> Ha bu yine onun imansız olduğuna delalet etmiyor. Ona geleceğiz biraz sonra ama sonuçta hardal tanesi kadar iman var. Tabi bu hardal tanesi kadar iman ne ile alakalı, nasıl alakalı ona bakmak gerekir. Hani bunları delil getirip de hemen böyle e, hardal tanesinden kasteden nedir onu düşünmeniz gerekir. Bu hadiste geçen hadis gibi imanın artıp ve eksilmesi konusunda açık bir delil olmaktadır. Burada münkeri inkar mertebelerinin üç olduğu zikredildiği zaman münkeri inkar mertebelerinin en zayıfı olan ve ötesinde de imandan hardal tanesi bile olmayan kalp ile inkar mertebesidir. kitabesidir. İbn-i el-iman adlı kitabında şöyle diyor bu haberin zikri kulun kalbinde hardal tanesi ağırlınca iman kalıncaya kadar eksildiğine delildir. İmanın eksilmesine delil bak gördünüz mü? i̇bn de bu sözlerinden sonra ne yaptı? Bu hadisi getirdi. Hadiste iki fayda vardır. Birincisi münkeri inkar etmeye dair olan üç mertebenin imandan olduğu. İkincisi münkeri inkar mertebelerinden olan son mertebenin ötesinde de imandan hardal tanesi bile olmadığının haber verilmesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ve leyse vura'a zâlike minel imâne habbeti hardelîn bunun ötesinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur Lafsa hakkında İpli Teymi'ye bakın şöyle diyor. Burada belki kafanız karışabilir ama yine de açıklayalım. Bunlardan ortaya çıkıyor ki eğer kalpte Allah'ın hoşlanmadığı şeyden hoşlanmamak yoksa o kalpte insanı sevaba götürecek imandan bir eser yok demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin imandan ifadesi böyle bir imandan demektir. Ki bu mutlak olarak bir imandır. Yani bu üç özelliğin ötesinde iman sınırları içerisinde herhangi bir şey yok demektir. İman sınırları. Hardal tanesi ağırlığı kadar dahi ondan eser bulunmamaktadır. Yoksa onun bundan maksadı her kim bunu yapmayacak olursa o kişiyle birlikte imandan da bir şey kalmaz demek değildir. Bu son cümle. Ya dikkat edin. O kişiyle birlikte imandan bir şey kalmaz demek değildir. Bilakis ta ki o münkeri helal saymadığı müddetçe. O kişiyle iman ile beraber bulunabilir. Mesela şimdi adam e, içki içen bir kişi. Eliyle inkar ediyor mu içki içmeyi? Münkere mane oluyor mu? Zaten içiyor adam. Peki diliyle Diliyle de münker münker olduğunu söylemiyor. Güzel diyeni de var. Ha bağısı diyor ya Allah affetsin diyenler falan olmayanı öyle güzel diyeni de var. Kalbiyle boz etmeyerek de içiyor adam. Çünkü sevse sev, boz etse zaten içme onu. Ya boz ediyorum ama işte var öyle değil yani. Bak şimdi bu adam eliyle diliyle hepsiyle de yapıyor. E bu adam şimdi imansız mı? Bunu yakalayın. Buna kafir denmiyor. Hadiste de öyle geliyor değil mi? O zaman buna biz ne diyoruz? Fasık diyoruz. Bakın burada çok önemli bir fayda var. Fakat bunlarla birlikte o eğer o içkiyi helal saymayıp da diyelim helal saydı o zaman kafir olur. İşte istihlal denedi derler ya şeyde hani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Orada yedi sınıfa bölüyorlar. Helal saymada da bunun içindedir. Helal saymıyorsa onu o zaman Sayıyorsa kafir denilir. Saymıyorsa denilir. Yani burada anlayalım ki Allah'ın yok olduğunu orada kafir olduğu anlamına bu da var yani. Evet. Burada güzel yakalamış işte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste müminleri üç tabakaya ayırmış. Bu grupların hepsi de kendilerine o an gerekli olan imanı yapmışlar. Fakat birinci tabaka kendilerine vacip olan münkere el ile mani olmalarıyla dil ile münkere mani olan ikinci tabakaya göre kamil bir imana sahip. Bizim yakalamamız dersteki gereken asıl da yer bu. Yine ikinci tabaka kendilerine vacip olan münkere dil ile mani olmalarıyla kalp ile münkere mani olan son tabakaya göre daha kamil imana sahipler. Böylece insanlar imandan olan kendilerine vacip olan münkere mani olma konusunda güç yetirebildikleri oranda imanlarının dereceleri farklı farklıdır. Kaç dakika oldu ya? Vallahi inan karnım acayip. He? Hakkını yer bırakalım bunu. Akılları, olur. Üç ya, üç üç i̇nan daha çok adetler var. Tek tek işlemek o kadar güzel faydalı ama çok midem mahvoluyor. Şimdi var.